Modern sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar. Keyifler Ötesi Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Fire Inch. Ülkemize e, düş devletlerden Geri dönüşe hoş geldiniz efendim Hoş bulduk Hoş bulduk Sıcak oraya. bir şekilde karşılayalım onu Ve Allah'a dedikten sonra mikrofonu yeterince Açık tuttuğumuzu fark ettik <gülüyor> Oktay Bey hoş <gülüyor> ne de, geldiniz Ne dedim ben duymadım ilk. Allora dedim. Hayır senin. Onun Alora diyeceği, Kometikeyami diyeceği belli. <gülüyor> en çok Alora'ya Sır... kim diyordu? Ben belki biraz soğuturum. Hem de televizyon programı sırasında Alora diyerek söze giren birisi vardı. Hadi ya. Hı -hı. Ee, gene yani e, tarz olarak bana benziyor muydu? Valla ben ismi söyleyeyim. Sen ne kadar benzediğine karar ver. Kim ya? Süheyl Uygur. Teşekkürler. ben zaten ağzımı yıkamaya gidiyorum Şahane şimdi. Şahane pazar programında. Allah ora. <gülüyor> şimdi de Bülent Serttaş geliyor falan diyordu. Yalnız Fahri biraz yaşlandıkça benziyorsunuz birbirinize. Ne söyleyeyim buna? Fiziksel mi? olarak Hı -hı. Fiziksel olarak mı? Yani 100 100 sima. <gülüyor> sima Oatmeal e, sana ben de bir hoş geldin demek istiyorum yayında. Ay hoş bulduk Sevgili hoş bulduk. <gülüyor> Fahir önç bugün yayınımızda ve kendisini bugün konuk olarak kaldık. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz Fahir, hoş, bulduk. Hoş, geldin. hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş ee... bulduk. Biz Roma'ya gittin zannediyorduk, Trakya'ya kesilisi mi yaptın <gülüyor> geldin? Abi Trakya'nın üzerinden çıkıyoruz, haliyle de Batu Türkiye. <gülüyor> Batu Papayı Trahi. gördün mü Fahir? Papayı gördüm. Papayı, Papayı görmem ya. Papa çok iyi. Dinç Papa değil mi? Dinç Papa. Dinç Papa. Ve de şöyle söyleyeyim, yüz. Güleççüz papa diye geçiyor, hiç diğer papaya. Güleççüz şey yapma ama Güleççüz tamam anladım. Yani evet. anladın mı? Anladın mı? Şimdi şöyle bir şey var, başı çok yoğundu, çok kalabalıktı. Pazar günü gittim, kalabalıktı başı. Türkçe'si de bozulmuş, bir fark <gülüyor> var mı? bozuldu. Üç günlüğüne gitti adamın Türkçe'si bozulmuş. Ondan sonra şey çok çok selamlarımızı ilettik. yeni görevinde başarılarımızı diledik. Diledin değil mi? Diledim, mi? diledim. Şey ama yani haç. Kilim götürseydin mesela böyle bir yarı dokunmuş kilim, üstüne papa papa yazar bir haç olabilir falan. Şey, e, ne mesela makamına koyar kilise. Etli ekmek projesini gerçekleştirebildin mi? Abi onlar hep bozulmuş ya. Gerçek. Hep bozulmuş ya. Vallahi hep bozulmuş. Tamam abi sen o ya. zaman neler yaşadın ona Biraz ona anlat. anlat. Biraz gözlemlerini yani anlat. Biraz gözlemleri anlatayım size. Ee, Roma gözlemleri. Birinci şey. vallahi Roma bildiğiniz eski Roma. Ee, <gülüyor> herhangi bir değişiklik yok. Aynen devam etmişler. Bir iki şeyden rahatsız oldum. Bir iki şeyden çok mutlu oldum. Rahatsız saymak gerekirse somondan tiksindim öyle söyleyeyim size. Somona mı verdin kendine? Somona vermedim ya. Ya arkadaş dünya üzerinde o kadar renk var yani bütün binalarda somonun... Küçük... Ha somon rengi ben yedin zannediyorum. Ya yok yiyesin gelmiyor ki yani yemin ediyorum yiyesin gelmiyor. O kadar renk var dünya üzerinde boyayın çok güzel bina yapmışsın. Sen gidip onu niye sorun? Sen onu? keşke Fahir çukurambardan bir iki fotoğraf çekseydin ya. Bakın. Yani <gülüyor> Bakın neden ne bu ne renkleri ne? kullanmıyorsunuz? hep güzel apartmanlar evet. bunlar diye. Çok Böyle... da bağlı, çok da güzel. Hiç onu akıl etmedik. Elini kolunu sallayarak Sallaya, boş makineyle gittin değil mi? Orada Ama orada diye. güzel bir romanın yeni çukurambarını galiba keşfeder gibi oldum. Şöyle bir tepe üstünden baktığımda güzel bir bölge var, var, mı? Bir, var. Bir yer var mı? Bir yer var. O bölgeyi... Toplam şey alanı yapıp ne derler? Kaldırımını olmadı bir Şehir yer, değil mi? Döndermesinde ne deniyor? Şehir dönder, rekreasyon mu? Rekreation demiyor ya. Ne bileyim. Dönüşüm planı tela çerçevesinde diğer şey de, kentsel dönüşüm. Ha, kentsel dönüşüm, dönüşüm. Kentsel bravo. Dönüşüm, şey Şehir dönderme dediğim benim. Gentrification var bir de. Ha, onu bilemeyeceğim. Ondan... Böyle bitik mahalleyi alıp sosyetik bitik mahalle yapma. Ha, var orada çok bitik, çok eski var, binalar, bitik binalar var. Abi. O bitik, o bina var. Onları komple yık. Komple yıktıracaksın dönderme projesini yapacaksın. Bir de adamları al, yemin ediyorum 2000 sene öncesine götür, direkt başlat. Başlayın da. Bir şey sorabilir miyim? Yani araya girmek istemiyorum ama. Otobüslerle herhalde ben seni... <gülüyor> 2000 sene öncesine nasıl döndürecek? Otobüslerle Ben ben fire adınacağım. Maddi soru sormayacağım ben. Hangi adamları? <gülüyor> tipler, tipler tipleri al. Hangi ya. tipleri diye sorayım mı? Hmm. Yoksa genel... ya yoksa 3 kere tipler Soka sokaktaki İtalyan herhalde ya sokaktaki İtalyan'dan bahsediyorum yemin diyorsun ediyorum diyorsun ki sonra... 2000 yıldır hiç gelişmemiş yani, yani. arkadaş direkt ben diyorum sana ya al adamı götür 2000 sene önce başlat direkt başladı efendim neye falan ya başla sende ya. Başla Yedir... mı diyeceksin devam et mi diyeceksin. vallahi devam et de olabilir. Devam et de olabilir çünkü hiçbir farklılığı yok. O kadar özeniyorum ki sana Ege'ye. <gülüyor> Ben anlayabiliyorum anda... abi, ben de gitmiştim biraz zamanında. <gülüyor> Sen Roma'ya gittiğin için mi anlıyorsun. Ben ya Roma'ya gittim bir şey. Ben başkasında da somon rengi binaların baktığını düşünmüyorum. Neden bu böyle bir düzgün boyayın bunlar? Roma'ya gidip gelip de somon renginden de şey yapan adam. Adetler miydi orada, şey, şey, orada oktay? Şey yapmayalım. Ee, dinliyorum ben falan. Başka? Başka. Tipler mesela biz Türkiye'de ne görüyorsunuz? Kipler görüyorsun? emin ediyorum Buster'in aynısı ya. Aynısı. yemin ediyorum 2000 sene önce git adamın dedesini bulursun. <gülüyor> Aha bunun dedesi bu dersin yani. <gülüyor> Ya orada her tarafta heykel var ya. Evet. Sokaktaki da heykeller ya diyor. yemin ederim. Yani her mesela Ankara, her soruda 3 soru her cümlede 3 soru geliyor benim aklıma. Mesela Ankara dolaş, mesela şeyde Kızılay Meydanı'nda o heykeller evet. var ya. Güven Parkı'nın heykelleri. Tamam. Diyorsun ki eskiden insanlar ne kadar iri ve kalınmış. Sokaktakilere bakıyorsun hiç öyle değil. Evet. Ah, ama da yani birebir aynı. Neredeyse aynısı. aynısı. Teşekkür Ebat, dedi. tip, tip, tipleme cennetiydi. Onun dışında, başka? vallahi biz burada biz kendimizde hiç haksızlık etmiyoruz. Dışında hiç değil, trafik ve şey böyle kornalar çalınmıyor, yemin ediyorum. Yani Roma'da kornadan başka, şey ko kornadan başka bir şey yok. Bana bile kornaladılar yani. Düşün. Üstelik sadece taksiler e, tarafından değil, başka adamlar tarafından kornalandık yani. Tacıs kornası diyorsun Tabi ko taciz kornası var. Her türlü kornanın her çeşidi. Hoş geldiniz. Ülkemize hoş Hoş, hoş, hoş geldiniz. Geldin. erkekleri sokaktan seni de çevirip. Nasılsın falan dedi mi Fahim? Ben pek bir İtalyanım. Çünkü senin de alımlı bir tarafın var Var, yani. var. Yemin ediyorum İtalyan'a bir Bak bunu diyeceğim inanmayacaksınız ama. Ya niye inanmayalım hep ya? Hep beni İtalyan'a benzetiyor. Şu ana abi. kadar dediğin her şeye ben inanıyorum. Sırf anlama problemi çekiyorum bazen. Zaten İtalyanlar ülkelerine gelen, İtalyan'a benzeyenlere ayrıca bir şey yaparlar. Yani bir ayrıca. şey söylerler İtalyanca konuşamayınca da İtalyan olduğunu. Pasaportuna gibi. bir şey vurdular mı? Bu çocuk İtalyan'a paşa, benziyor falan paşa, gibi. Paşa bir şeyler vurdular. Vurdular mı? Vurdular vurdular. Hep bekleriz dediler yani. vallahi bizden birisi. Ben dedim yani sizden güzel. gibi bir şeyim yani. Aranıza karışsam kimse fark etmez yani ruhu duymaz. Güzeldi vallahi. Onun dışında ne diyeyim size ne anlatayım. Bütün esnaf lokantalarını gezdik. Hiç öyle... E, lüks yerler falanlar filanlar değil. Esnaf lokantası neresiyse orada. Ama hiç böyle makarnalarına şey diyemeyeceğim. Öyle. Esnafın yüzü gülüyor mu Fahir? Esnafın yüzü. Var mı ekonomik kriz? Ekonomik kriz. Var değil mi? Herhesef var. Motora bindiniz mi? Motora binemedik. <gülüyor> Demek ki ekonomik kriz. kriz var. Tabii. Başka bir açıklaması yok. Neyse yani ben daha ineli 3 saat 4 saat oldu. Kafamı toparlayayım size. Anlatacaklarımı anlatım Siz isterseniz arada sorun yani. Bizim merak ettiğimiz çok şey var ama yani Oklentik de bir kafası başlıyor. Onun şey da kafası var. karıştı. Benim de kafam karıştı abi. E siz burada ne yaptınız biz yokken yani. var biz, mı bir gelişme çok, acayip, çok eğlendik, eğlendik, eğlendik. eğlendik her gün çok. Gross Market'e gittik. Yapmayın ya Oktay ben sana hiç ihanet etmemiştim yani. Yok abi o yani sen ona inanıyormuşsun. Yani gross Market'e bizim ya. evin altındakine ben gittim birkaç defa. He. Orası da benim şahsi Gross Market'e. Gross gibi. Market'te yolumu şey yaptılar benim. Tam Çevirdiler döndürdüler. O İtalyan'a evet, benzeyen arkadaşınız nasıl... nerede demediler mi? Yok seni biliyorlar. İsmen biliyorlar yani. Bizi Ama de... yani İsrail diye söylemediler mi? O İtalyana yani sen şey Ben demedin. öyle dedim zaten artık onun ismini kullanmayın. O kendinden böyle anılmak isterdi. O İtalyana benzeyen arkadaşınız diye sordular değil mi? O şekilde ben sordurttum Fahir. <gülüyor> ee, senin de gönlün olsun diye. Ben ee, yani mesela Ege'yle falan gitmiş olsaydım almazlardı öyle söyleyeyim. O derece. Fahir Bey. <gülüyor> evet. İyi biz de yaptıklarımızı, esprilerimizi, şakalarımızı anlatırız. Ama madem İtalya'dan geldin senin İtalya'da ee, artık söyleyelim. Ne için gittiğini. Albano Romino Power'ın 33. Bir... yıl bir araya gelme konserine gitti Fahir. Konserde neler gördün onları da anlatacaksın bize. Ama tabii şurada bir Romino Power Albano ve hemen akabinde Zingarelli'yi de dinleyebiliriz tabii ki. Felicita Fahir. Felicita Fahir. Felicita gelişme Fahir. Gelişme programı girişi bu. Modern Sabahlar. Modern sabahlar. modern sabahlar. Bridge Together diyoruz modern sabahlar devam ediyoruz sevgili Sena Severler buyursunlar efendim. Hocam bu Olimpiyatların Bridge Together mı? Evet evet. Ha, güzelmişti. Ben orada Türkiye'den... yankılan orada yankılanmadı mı Roma'da? Roma'da acık yankılan. Çünkü biz bu sloganı ses geldi çok ses getireceğini konuştuk uzun uzun. Herkes onu konuşuyordu zaten. Ülke ya. olarak Bridge bir, Together. Bir ara bir ara akşamleyin öyle önümüzdeki hafta esas onu konuşacaklarmış Bridge Together'ı. Şimdi e, Fahir Sen yokken pek çok olay oldu ülkemizde. Bu olaylardan birkaçını alabilir miyiz lütfen? E, bu olaylardan yani ben Çünkü sana... Ben bir ben dış sana... gözle değerlendirmek Tabii istiyorum. Ki. Çünkü ben sana insan bazen bulunduğu ortamın dışına çıkıp şöyle bir e, yandan beri yandan bir bakması gerekiyor. Ben sana bir dosya hazırladım zaten. Evet. O dosyayı sunacağım. <Gülüyor> Teşekkür Yayından sonra. E, ama bir sorum olacak. Ondan önce dün e, Başbakan'ın bir e, anısı vardı. Onu anlattı. Onu yakaladınız mı bilmiyorum. E, Netanyahu'nun sesini duydum, Obama'nın sesini özlemiştim. Önce kendisiyle görüşeyim dedim. Önce Obama ile konuştuk. Ondan sonra Netanyahu özür diledi. Dedi. Şimdi birkaç gündür bu özür dönmek şeyi konuşuyor. E, ama Obama'nın sesini özlemiştim demiş başbakan. Hı hı. E, ben sana benim sorum sana olacak Fahrett. Özledin mi? Dört gündür bizden ayrısın. Bizim sesimizi özledin mi? Aslında yine yalan söyleyeyim çocuklar. Biraz özledim, biraz özledim. Ay birden korktum, birden öz hiç özlemedim diyeceksin. De ben de obamamın sesini çok özledim. Ben de. Valla yani. ben de çok özledim. Valla burnumda tutuyor ya, Hakikaten yemin ediyorum. Evet. O hani. Ne zamandır şey Şurada yapmayalım. bir olsa, Jan Schnyder olsa bize, Yes Weekend falan. Yes diye. Weekend evet ya. Ya yapabilir miyiz Yes Weekend ya, hadi obama ya. <gülüyor> ya sonuçta güzel mavro olurdu diyorsunuz, mavra. İtalyancadır. <gülüyor> İtalyan. Yani. O da o da İtalyanca. İtalyanca. Ben dilimizde kazaltın. Bu sohbet, sohbet <gülüyor> mi demek İtalyanca da? <gülüyor> Valla miyini anlamıyorum, miyini anlamıyorum ben. Buyursunlar efendim gündeme geçelim. Gündeme geçelim baş, bir baş. kere e, milli takım bir bir berabere kaldı günden buradan başlayalım işte. Benimki dün erken tebrik oldu değil mi? Erken tebrik oldu evet. Yanlış tebrik de oldu. Nasıl erken ya? teşhis ve yanlış teşhis oldu. Ne be erken tebrik? Tebrik etmiştir. Milli takımı şimdiden tebrik ediyoruz dedik de işimiz de çok zorlaşmış galiba. Zor... Elveda Riyo noktasına geldik mi? Elvedar... Zorlaştı değil galiba artık gidemiyoruz değil mi? Benim bildiğim kadarıyla gidemiyoruz. Çok çok farklı farklı hep hep kazansak hep birinci en birinci biz olsak maçlarda bile gitmeme durumumuz kuvvetle muhtemel. Çünkü Anca bu... falanlar filanlar olacak da zaten işin falana filana kalırsa. Durumlar Zok. maalesef zor gibi gözüküyor. Bir onu gördüm. Sonra e, şeyde hikayede bir coşku vardı. Onu da söyleyeyim size. Muhteşem yüzyıl'ı İtalya'ya da sattılar orası da. Şimdi e, şey kaç bölüm geriden başlıyorlar? Bir de öyle şeyleri var. Böyle Muhteşem Yüzyıl'da Venedikliler mi vardı, İtalyanlar mı vardı? Ya Ceneviziler, Ceneviziler vardı Öyle ya. Bir şeyler vardı değil bir mi? Böyle aksanlı gönlüm. aksanlı konuşuyorlar diye. Ya. Altı adamlar vardı o dizide. Ha evet evet evet evet. Ceneviziler, Genova, Ceneviz. Hep oralar hep zaten ama onların şey no ceno, ceno, ceno diye dolaşırlar. <gülüyor> Ondan sonra 204 milyon kişi tüm dünyada izlemeye başladı yani. Ee, 45 ülkede 204 milyon kişi tam rakam vermek gerekirse Muhteşem yüzyıl seyredecek. Ama biz tabii daha şanslıyız çünkü biz bayağı önden, önden gidiyoruz. gidiyoruz. Evet. Kaçıncı sezon, üçüncü sezon. Bir sezonu. kere daha Bridge Together diyebilir miyiz? Yes, we can. Demiş olduk yani. Yani e, Muhteşem Yüzyıl'da kendi çapında bir Bridge Together. İşte onu diyorum yani hakikaten e, Bridge Together. İlk başta o kadar bak şey vardı. Hep aynı şey söyleniyor gibi görünüyor ama... Ama çok farklı. Aa, hepsi farklı anlamda bunların. Yani, yani öyle bir şey de... Fahir de bir Bridge Together. Yani bir taraftan bakacak olursa... Biz de orada köprülerin şeyini atıyoruz... Temellerini şey, atıyoruz ayağının temelini. Sonuçta Fahir de bugün Bridge Together. Yani. Bak adam ne güzel <gülüyor> kullandı. Bridge Together'ı ben anladım. Birisi söyledikten sonra hemen arkasından... Birisinin daha o cümleyi... Bir daha söylemesi gerekiyor. Kendi kelimeleriyle. Yani çünkü senin yani o ilk söyleyenin kişinin söylediği cümleden anlayacak olan farklı. Öteki <gülüyor> söyleyen kişinin anlayacak olan. şey gibi düşün Dur bir şey farklı uzatarak <gülüyor> ikinci farklı mı da söyleyeyim de içimde artık. Onun anlayacağı farklı. <gülüyor> Teşekkürler. Ben de yani bridge together ya. Evet. Böyle bir köprünün iki tarafı oluyor aynı cümle iki defa söylenince. He. Ya iki ayak üstüne kurulu bir köprü gibi düşünüyorduk. Ya yani, yani, öyle düşün diyelim ben. Yani şu anda mimarlık bölümünden <gülüyor> inşaat mühendisliğinden dillerler varsa. <gülüyor> şart zaten. Yoksa <Köprunun> birinci <gülüyor> şartı. Hadi Kerem, hocam bir çay ee, ikisini olur mu? E, olmaz. Köprünün olmaz iki tarafı da güzelmiş yalnız. Evet bence de. Yani onun İngilizcesini de bence e, bir sonraki şey için kullanılabilir. 2024 Hı. Olimpiyatları için mi? Evet. Ne? Bir sonraki 2024 değil mi? 2024-2024 gidiyor. İkisi 2020-2024. 2020'ye aday olunca mesela 2020 İstanbul'a geldi ya. Evet, 24'ü e pas iki, mı geçiyorsun? Yok 2024'ü de isteyebiliriz değil mi? İstersin tabii. İster. Altyapımız ya alt hazır dersin. ülke olarak dünya üzerinde en çok isteyen ülke biziz. Neden falan diyor. Biz istiyoruz falan diyor. Öyle hiç kadar bağıralırsanız olmaz. Bu çocuğu alın Olimpiyat Komitesi'nin başına koyun. Bunu ben sana söyleyeyim. Ya Çok güzelisi. uzun uzun onu da konuştuk. Fair Olimpiyat Komitesinde olacak biri varsa o bu arkadaşım. EGK ben çünkü mi? biraz şeyim yani. Ne agresif mi? Becedebilir ideolo miyiz? İdeolojik falan filan derler bana. E, şey yapar mıyız? Altyapımızı hazırlar mıyız diye şeyler var. Ben de diyorum Yok, ki ben, hazırlarız. Yok ben ikna olamıyorum şeye. Yani sadece istiyoruz ya. Evet. Öyle bir şey var yani. Bence, bence istemek başarmanın yarısıdır. <gülüyor> bridge together'dır. İstemek ve adam, başarmak bridge together'dır. Adam şeyi bence. almış yani. Sloganı anlamış. Ben hala cümleyi çalışıyorum. An, anlama değil, yani. özümsemiş Benim yani. Sol kolumda only God can bridge together diye dövme var. Çok da yakışıyor <gülüyor> yani. Onu ben dün gördüm. Sen görmemişsin. Valla adam ben. havaya girmiş ya. Baya güzel. Baya güzel. Ee, yurt dışında neler olmuş? Beyoncé'nin açıklaması var. Bir daha doğurmam diye. Beyoncé'nin... Çocuğun adı neydi ya? Hiç Yok. görmedik, hiç duymadık yani. O kadar babası ünlü, annesi ünlü, tam starlar -star aile. O Blue, Blue Ivy Carter ha, değil. Blue, Ivy. Blue Ivy. Blue Ivy. Blue Ivy ismi de. Görmememizin sebebi hep şeyde şalda gezdiriyor kızı. Nazardan saklamak adına. Nazara ya. karşı en güzel şey şah. Yani bir süreyi olamadı, bir Apple olamadı. Ya yok olur daha Mas. çocuk küçük o yüzden şey daha yeni doğurmuş. Acan Suri'nin şeyini biliyordur biz ya oturmaya başladı diye manşet olmuştu. Olaylı bir çocuk mu olacak sizce Suri? Sure. Böyle mesela kafelerde çay atacak mı başkalarının suratına falan? Of. Öyle şeyler göreceğiz. Vallahi mi? bence Suri çayla bırakmaz ya. Bırakmaz Baş... değil mi? Çayla bırakmaz o böyle. Seren ki... Serengil'in Übere olacak gibi, kendi numarası olmayıp da çok ünlü olan bir çocuk işte. Über Seren diye geçecek. Über Serengil teşekkürler Ege. <gülüyor> anlaşıldı. Anlaşıldı. Tam oturtmaya çalışıyorum. Soyadını hemen bulamadım ama iyi, güzel oldu. Hmm. Suringil. <gülüyor> Yeter <mi>? It's enough. <gülüyor> Suri Surengil. Arı sokması haberleri var. Bak ülkemizde olmuyor ama yurt dışında... Ama bu laf nasıl bizim hayatımızdan çıktı? Ne oldu arı mı soktu e, lafı? E, Valla öyle oluyor böyle tadı kaçınca. Hakikaten kızın fotoğrafını görsen ne oldu arı mı soktu dersin. Gerçekten kızı arı sokmuş. 19 yaşındaki Amerikalı tenisçi Sevgili Lauren Davis'te. Sevgili gazeteli haberlerini arı sokmaları ve banyoda <gülüyor> böcek çıkması bülteniyle devam, devam ediyoruz. ediyoruz. <gülüyor> bizim de dün böcek çıktı banyoda. Hadi Neyse ya. sen ilk önce haber şeyi Ya duydun, haberde şey yok ]ları. ya sizin böceği anlatın. Nereden mısın? çıktı böcek? Bilmiyorum nereden çıktığınız ama Şeyden nereye mi? gittiğini biliyorum. <gülüyor> çan, çan, Çanavarca hislerle hakikaten... Humparca evk ettim onu. Valla büyük ama... Sırf bunu... bürgenin gözüne gireceğim diye. Nasıl bir şeyle? Terlikle mi? Yok. Elle. Fısk. Da... Ondan sonra da şeyle. Peçeteyle. Tuvalet kağıdı ile. Büyük müydü? <gülüyor> Valla Oktay baya eriyor yani. Kakalak gibi bir şey miydi? Valla ben bu kadar büyük bir şey olacağını düşünmemiştim Köşe olacağını düşünmemiştim ama Bakıyorum sorular bitmiyor Hamam böcek şişlik Çanak sorular değil mi? Aa, Çanak, çanak sorular e, Herhalde da. çanak evet, sorular Sen, sen demedin mi e, bölgenin gözüne girmeye çalışıyorum diye Valla ben Allah çok severek Allah kabul ederim yani şey Sen aç Oktay Demirci ile Çanak Sorular Buraya nasıl geldin Bana mı sormak istediğiniz bir soru olsa da söylemek istediğiniz bir şey var. Şurada sorar mısınız acaba? Bazen. Size sormanızı istediğiniz bir soru var mı? <gülüyor> Şöyle söyleyeyim <gülüyor> Ege Bey. Çanak Sorular. Merhaba. 27 Mart Çarşamba Çanak Sorular'da bir kez daha birlikteyiz. Bugün konuğumuz e, Ege Bey. Hoş geldiniz Ege Bey. Merhaba. Ve e, jüri üyemiz Fahir Öç. Teşekkürler. Ee, çok teşekkür ederiz. komitesine genel olarak bir bak program, bakarak programları <gülüyor> izliyor. Fahir önce Bridge Together diyoruz. Yani hoş ben geldin buradan, anlamında. Ben de burada e, tüm dinleyenlerimize ve başta programı hazırlayıp sunan Oktay Demiciye Bridge Together demek istiyorum. Esas ben Bridge Together diyoruz e, diyorum başka, ve e, başka birine Bridge Together demek ister misiniz? Şu anda stüdyo yönetmenim şunu soruyor. Başka birine Bridge Together demek ister misiniz? Şu anda radyoların başındaki herkese Bridge Together diyorum. Çok teşekkür ediyoruz radyoları başındaki <gülüyor> e, dinleyicilerimiz adına. E, Ege Bey, e, sizi bugün yayınımıza konuk aldık. Çok teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz. Bir iki sorumuz olacak. Öncelikle böcek e, büyük müydü? Şöyle söyleyeyim Oktay Bey, e, büyüktü. Bayağı yani e, şey gibi düşünün, normal bir insanın işaret parmağı gibi düşünün. E, ikinci boğumuna kadar geliyordu. E, ikinci boğum dediniz. İkinci boğum derken Ege Bey şey mi yaptınız? Nasıl şey yaptınız? Böyle bir üstüne fıs fısladınız mı? Ondan sonra mı yaptınız yoksa direkt peçeteyle kapattınız Ve hiç korktunuz mu? Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir an bir irkilme gibi bir şey oldu. Bir tiksintiyle karışık bir şey. Bir taraftan da bunu kaçırırsam şimdi çok çirkin olur diyerek böyle bir heyecan da oldu ama duvar köşesinde duvarla Zemin. klozetin köşesinde sıkıştırıp orada ezmek suretiyle peçeteye aldım. Ondan sonra da e, olgun bir insan olduğumdan hiç bürgeye yapmadan hemen tuvalete attım. Peki e, bürge yani e, radyolarını ilk defa çalan dinleyicilerimiz için eşiniz e, eşiniz gördü mü bu sizin avlama yeteneğiniz kahramanlığınız mı? Yani Hı -hı. hayır av yeteneğiniz çünkü hani içinde bir daha hayır yok. Hayır yok. Kahramanlığınız. Kahramanlığı. Seni şunu açıklamak istiyorum. 2013 senesinde bu bir evet bir e, böcek avı olabilir ama Yeri gelir bundan 20 30 yıl sonra e, o ailenin geçimi için avlanma e, sanatını en güzel şekilde icra etmeniz gerekebilir. Yani o anlamda bir şey verdiniz mi? Teşekkürler. Ee, çok teşekkür ediyorum. iki soru oldu gerçi ben hani gelirken. Zaten çanak sorular. Ha, peki. <gülüyor> ee, şöyle bir his oldu. Ben evet. tam korboylar ve uzaylıları seyrederken Ege dediler efendim dedim işte mutfakta banyoda e, böyle bir böcek hadisesi var. Hemen gittim. O anda avlarken. Pardon. O zaman baştan bir anlatır mısınız? Tabi. Ee, filmin başında hayır, siz anl adam böyle mi? birden uyanıyor falan neredeyse. hayır hayır yok o kadar baştan değil yani biz onu sormamıştık cevap verince çanak sorular hoş kalmasın diye. Evet gittiniz banyoya oradan Gittim, devam Gittim böcek nerede nerede diye bakınıyorum. Tabii ki şurada o yandı ötede mi beride mi falan derken böcek gösterildi. Ben onu avlarken bürgenin gözünde bir parıltı gördüm. Tabii ki e, modern bir dünyada yaşıyoruz ama içimizde binlerce yıl öncesinin bazı içgüdüleri var. Bu adam iyi avlanıyor. Bu adam benim çocuklarımı besler gibi bir his bir parıldama oldu bürgenin gözünde. E, gözünde bir parıldama oldu mu? Oldu. Oldu peki kaç sene sonra oldu bu? Parında <gülüyor> mı? Ay <gülüyor> formata <gülüyor> aykırı soru sorduk ya. Adamın... Ben böyle bir soru sorumlusu istiyorum. Çok özür dileriz. 7000 yıl. Çok özür diliyorum Ama gene de bir yuvarlak bir rakam vermem gerekirse. Çok özür dileriz. <gülüyor> peki. Başka eklemek <gülüyor> istediğiniz ve bize söylemek <gülüyor> istediğiniz bir şey var. Son olarak eklemek istediğiniz. Nasıl geldiniz bu sabah? Buraya bu sabah nasıl geldiniz? Arabayla geldim illa konuyla alakalı olacak diye bir şey yok. Soru-çanak sorular. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sen programı kapat. Kapatmıştık. Ya din, Sevgili dinleyicilerimiz sizin de bizi şu soruyu sorulmak adına istiyoruz dediğiniz noktalar ve sorular varsa lütfen bizi bilgilendiriniz ve bizden davet isteyiniz. Çanak sorular. Çanak sorular@çanaksorular.biz. Teşekkürler. Çanak sorular. Bu iznisi derken bana şu soruyu sorabilir misiniz acaba? Son olarak sormak istediğiniz bir şey var mı? Bugün hafta yine karın. Elinizdeki kağıttaki sıradaki soruya git. Şöyleyeyim bir kepek. Jenerimizi beğendiniz mi yeni jeneriğimizi? Çok güzel. Baya de... şey yapılmış ya. Oktay yani kendine bir güven gelmiş. Evet, yani bilmiyorum o bilmiyorum tecrübeyle nasıl? ilgili galiba. Dinleyicinin artık ilgisinin getirdiği bir güvenme bilmiyorum. Eskiden bu program çünkü ilk yarım saati şeyle geçiyordu. Giriş. <gülüyor> İnşallah programımız yayından kaldırılmaz diye geçiyordu. Şimdi artık herhalde bir oturdu sezon abi. daha. Program oturdu da ondan. Sözleşmesini de yaptım. Program Tebrik oturdu. ediyoruz. O zaman isterseniz böyle bir yeni saatin coşkusuyla devam edelim. O <gülüyor> saat beşi coşkusu bambaşka bir şey. Eski çekelim. saatin hüznü, yeni saatin coşkusu. Modern sabahlar... Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Matt Carl. İlerleyen dakikalarda dinleyeceğiniz şarkılardan biri. Sevgili <gülüyor> sana severler Buyursunlar efendim. Neler oluyor, neler bitiyor. Devam. Evet. Bir sessizlik. Ne oldu? Ben nereden bilip ne oluyor, ne bitiyor canım? Tamamen yurt dışında olan. Bir Adam yeni geldi sonuç olarak. bana doğru. da ayrıt bir şey ya. Evet. 5 milyon lirayı ne yapmış olabilir İngiltere'de? Çatır çatır yemiş olabilir. Roger Weller çifti ne yapmış olabilir? Düşürmüş, milyar, yemiş. E, Vallahi evet ama nasıl nasıl yemiş? Yemiş. Güzel yemiş. yemiş. Güzel yemiş. 5 <gülüyor> milyon lirayı nokta nokta ettiler. Eee Acamat ettiler. Hiç ettiler. Gibi. Hiç. Hiç gibi harcadılar. Gibi evet. Pampum şarolop ettiler. Çatır çatıra benziyor. Çatır çatır... Pozdiler. E, Boyraçça anlamında. Çatır çatır... Çar çür ettiler. ettiler. Çar çür ettiler. 1.83 milyon sterlin. Dile kolay 5 milyon TL. E, Roger Velara 2005 yılında kazandıkları bu parayı piyangodan e, sadece 7 sterlinleri kalmış. Ne ya? Ne almışlar almıştım? ya? Ve... açıklamış. Bir kahve içtik, iki kişilik kahve içtik 7 euro. <gülüyor> <gülüyor> öyle mı olsun? Vallahi birbirine girmişler. Ee, habere göre ikramiye aldıktan sonra işlerini tamamen bırakmışlar. Dubai, New York, Monaco ee, Ondan sonra buralarda tabii en en lüks yerlerde yeri geliyor bir gece de harcıyoruz deyip birbirlerini dürtmüşler bütün gittikleri şehirde. Öyle olunca ne olmuş? Tabii bitmişler. Çar ve çur olmuş. En sıkta Londra ve Roma. Nasıl? Bunlar zaten İngiliz değil mi ya? İngiliz de. Londra'ya ne, ne ne yapıyorlar? Londra'ya da gidiyorlar. Londra'lılar değillerdir de. belki. Birmingham çocuğu o belli. 14 yıllık evli çift aşırı harcamaları sebebiyle şu anda araları çok kötü. Metinleri ee, simsiyah olmuş. <gülüyor> Valla burada bir fotoğraflar var. Fotoğraflarda fotoğrafta şey birlikte çektirdikleri bir fotoğraf bu. Bu fotoğrafta hakikaten çok gayet mutlu. Herhalde ikramiyenin yeni çıktığı <gülüyor> dönemler. Yani çıktıktan sonraki ilk dönemler daha doğrusu. Ee, şu anda sadece 20 TL'leri var. İyi güzel. İyi yani o da 20 TL'de. Lirada. Bir yerden başlamak lazım. Yine canım. birer kahve içerler son olarak şey yaparlar. Son piyano. Kaç oynasın? senedeymişlerdi? 5-6 2005'te çıkmış. 7-8 senedeymişlerdi. Ekip 2005. E, gayet güzel yiymişlerdi. Bayağı, bayağı sürmüş değil mi? Yani Sonlara doğru biraz belki hız kesmişlerdir. Ya ne ne kavga ediyorlar olabilir şu anda yani. Ben ne dedim sen onu kaldı. almayalım diye. Yani. Bir şey almamışlar anladığım kadarıyla benim. Yemişler. Arkadaş. Evet. 8 5 ettiler ifadesi kullanıyor. Son tatlıları söylemeyecektik. O 2 sene önce Monako'da demiş karısı mesela. Yani. Adam ona bozulmuş. Bence şeydi hesap yapıyordu. Bir ülkeye gitmeseydik bir sene daha şu anda rahattık. Çünkü güzel, yani canım, sonuçta insanın aklında kalan gezip gördüğü yerler oktan, Öyle mi? de dememek öyle. lazım yani yani. Bence de öyle, bence de öyle de Otur işte. oturduğun yerde 8 milyon lira 5 milyon liranın dursun İş mi bu iş mi Değil güzel bu anılar biriktirmişler İş mi 5 milyon liralık anı biriktirmişler Facebook'a da şey yazmış Sil baştan başlamak Hımak lazım diye, diye. <gülüyor> There's a song şehrinden ferah diye <gülüyor> karısı da şey yapmış Ben preans terk etmesi önemli değil Ben zaten kraldım demiş <gülüyor> Saçmalama ne biçim laf ediyorsun falan Çünkü orada şey var Adam, ya hala. Ne? <gülüyor> Monarji var ya o, <gülüyor> o ülkede biraz garip oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yadırgamı zaten kocası da. Neyse biz e, kendilerine mutluluklar diliyoruz. Kend Mutluluk. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa 20 lirada bizden çalışır. Ben çalışır, çalışır, hayatta vermem 20 lira. Ben hayatta vermem 20 falan. lira dedi nereden baksan... İki espresso diyorsun yani. euro 9 euro yani nereden baksan iki <gülüyor> espresso parası. Bir şey söyleyeceğim. Niye bu abi, arabaların üstü bugün çamur çamur her taraf böyle bir şey? Sen yokken yağmur yağdı. Yağmur mu yağdı çamur mu yağdı? Ankara'mızın özelliği o Fahir. Sen üç günde... E tellerleri Euro'ya çevirdiğin gibi Ankara'nın şeyi de unutmuşsun yani. Böyle mi? E tabi. İstanbul'a da çamur yağmış. Her tarafa çamurlar yağdı. Gökyüzünü kaplayan toz bulutlarının ardından yağmurun başlaması beraber ortalık bir çamur deryasına dönüş. Tabii ondan. İyi. Arabayı yıkattın mı Ege? Sen en son ne zaman yıkattın? Teşekkürler. Gerçi çanak sorularda sorulması gereken bir soru gibi ama. Ben biliyorsunuz bazı özel günlerde mevsim dönümlerinde yıkıyorum arabayı. Cemrelerde. Sen Nevroz'da yıkattın en son. Nevroz'da mi? yıkattım. Ondan sonra şimdi böyle tam anlamıyla bahar gelecek ve yağmurlar kesilecek dediklerinde bir daha yıkatacağım. Eylül'e kadar. İnşallah. İnşallah. Maşallah Ege'ciğim. Halit Ergenç'le ilgili bir şeyler var. Halit Ergenç'le ilgili sonra... gelişmeler ee... daha daha benziyor. Evde hep Ege. kavga vardı demiş çocukluğunu çocukluğuna dair soruları cevaplarken ondan sonra onu geçelim. Şöyle biraz da dedikodu bakalım ya, Musa mı? hiç annesinin babasının dedikodusunu yapar mı ya? Yani bu ona girmiyor mu? Evde kavga. Çok mutlu bir çocuktum. De geç, gitsin. Zaten şimdi bu adam dünya kadar para kazandı. Ne yani? Ünlü oldu. Ne Herkesin yani? sevdiği de bir oyuncu. Niye ya çocukluğunu mutsuz geçirmiş adam işte onu Söyleme söylüyorum. işte boşver çocukluğum çok güzeldi desin Şey olsa mesela hani gözden düşmüş bir oyuncu olsa O zaman çocukluğum zaten benim çok acıklıydı O süreçte çok mağdur oldum falan dese Tamam anlayacağım da her şey yolundayken Niye annesini üzüyor şimdi Şey demez. A a Nereden çıkarttın şimdi bunu diye. Hiç alakası. Bir de insan çocukken bazı şeyleri daha abartılır. Evet doğru. Öyle. Bir kere babası bağırmış olsa mesela. aa gol diye bağırmış olsa. Anneme bağırmış. İşte o zaman. Babası değil ya. Böyle şey olmuş. Şimdi öyle hikayesine abi. girmeyelim biz de ayrıntılı olarak Halit Ergen de. Adam mutsuz demek ki abi ne yapsın? Yani adam mutsuzluğunu böyle bir soru sorunca pund. Kunduna getirdim deyip cevap vermiş. Hep zaten şey düşünmüş. Ben ileride ünlü olacağım bir gün bana soracaklığı o zaman söyleyeceğim demiş. Hep içine atmış. da sattım karaborsa bilet de demiş. her genç mi hep bunları hmm. anlatmış? Mağdurum hmm. mu? Mağdurum demiyor diyor değil mi bu? Mağdurum. Ya, mağdurum mağduru, mağduru oynuyor. Çocukluğum çok mağduriyet içerisinde geçti. Mağdurum demiş. Ee, bu arada <gülüyor> Bir son çıta açıklaması var onu da vereyim mi? Ver. Çıta derken çıtayı koyduğu yer anlamında. Konservatuar sınavına girmesem ölecektim. İsteyen açsın okusun yani. <gülüyor> Nedir bilmiyorum yani Ünlü Fransız markası isim vermek istemiyorum ee, Sarkozy mi? <gülüyor> Aslında yapabilir Bu da bir abi. marka Cerrar Depardio ile ilgili de bir haberimiz var Cerrar Depardio mu Fahir Fransız <gülüyor> markası? Fransız markası dediğimiz Aslında çıkarabilirler Sarkozy ne yapıyor şimdi? Sarkozy'nin başı şeyle dertte ya. Karısı inanma. mı? Yok, yolsuzluk işte şeylerle yolsuzluk. falan dava ha. dava var an. Tamam, şu dava var yani. Tamam, şimdi davalıorasınız. Davada. Şu dakikalarda da muhasebecisinde olabilir. Her gün sabahtan akşama davada olmuyor herhalde. Değil mi? Ha, yani günlü çarşambaları. Çarşambaları bu, falan, geri ya. kalan zamanda da bir şeyler yapması avukatıyla lazım. Avukatıyla görüşü. Ya avukatı Avukat inandım. Bir şeyle avukatıyla görüşüyor şey. İşte böyle. görüşüyor da onun da günde yarım saat görüşüyor Oktay. Onu diyorum yani baya <gülüyor> boş vakti <gülüyor> var. başka işleri de var Bol yani. bol boş vakti var aslında. Bol, bol bir markaya arasın. Bir markaya arasın, iyi gider gibi. geliyor Karlı ile devam mı onlar? Aynen devam demişler. Aynen devam. Çocukluğu oldu değil mi onların? oldu Aa, çocuk doğdu hiç çocuktan şey yok hiç çocuktan ya. esamesi okudu First çocuğu olduğu için demek ki First Lady çocuğu olarak maalesef evet şu anda şey, bitmiş e, yani şu anda mesela e, Carla Bruno Sarkozy'den daha ünlü adam emekli olduğu için acı gerçekler işte bu da hayatın acı cilvesi mi denir acı gerçeği mi denir artık e, neyse ünlü Fransız markası e, bu sene e, özellikle de Bülent çok ilgi göstereceği şeylerden bir tanesi bir tişört tasarladı. Fiyatı tam 91.500 dolar. İyi. Kam, kompili kompili timsah derisinden e, 167 bin liraya alıcı mu? bekliyor. Tişört Tişört, Çok güzel bir tişört aslında. Ama o şey yapmaz mı? Pişik yapmaz mı ya? Deri, Vallahi timsahlara pişik yok. Timsahlarda bildiğim kadarıyla pişik sorunu yok. Doğru. Soğukkanlı hayvanlar. Ki yani soğukkanlı hayvanın ötesinde bütün gün su da normalde. Rahat takılıyor. Yani buruş buruş olması lazım. Şey olması lazım. Yani hem suya dayanıklı hem şeye dayanıklı, her türlü hava şartında rahatlıkla giyebileceğin. Kaç timsahtan bir tişört çıkıyor. Gerçi timsa... timsah da iri hayvan ya, yani... çok rahat çıkması lazım. İki tane falan. <gülüyor> Bak adam ne kadar. Bir de sen timsah bire bir düşün mü? Ev gibi mi? Yani bire misin? bir buçuk çıkar. Perde gibi düşün sen onu. Yani o tabakane de şey oluyor falan filan, bayağı şey olur. Feresi çok. Tabakhanede hmm, Esneme esneme <gülüyor> yapar yani Bir timsahtan baya bir şey çıkabilir ama ben Timsahların tişört üzerinden hesaplanmasına karşı Ben de karşıyım Oktay Hakikaten ee, şöyle bakıyorsun ya Bir timsaha baktığın zaman o timsahta kaç Tişört gördüğünü mü Söylemek şey. Ayıp ya düşünme. timsahtan da tişört. Ayıp yapma. yüzüne yüzüne. Hani yani. ben çanta yaptıklarında da çok haz etmiyorum da. Yani hani. şimdi çok özür dilerim ben burada yok cinç ile kürkü falan filan diye küçücük hayvanları bir kürk için elitsin birden öldürüyorlar falan bunlara çok karşı olmakla beraber timsah konusunda biraz şeyim. Ne? Çünkü bu timsah <gülüyor> pis bir hayvan. Yani e, hiç diğer kürk için öldürülen hayvanların insanlara bir zararı yok. Onlar, onlar hakikaten masum da. Ya timsah. sen timsah Kaç tane timsah var tanıdığın Sen timsah pis hayvan olduğunu sana dayatılan şey Timsah pis yok, hayvan Sana, öyle. sana öyle, öyle gösterilen öyle timsah gösterdi sana senaryoları. senaryoları Yani, yani sen beni. Yan yana gelseniz bir timsah al. Hiç böyle bir yüzünden meymenet yok hayvan ha, Nursuz bir hayvan Onu Sonuçta şey memeli mi? değil Belki de ben hani evrim şeyinde Kendimi daha memelilere yakın bulduğumdan Timsah pis sürüngan gibi mi Böyle bir şey mi ha, yani yapıyor, yani bilmiyorum eğer da? Hadi bizi yer. Ben yani yumurta varsa diyorsun, ben tavuk da olsa, timsah da olsa aynı şeyle yaklaşırım Sanki diyorsun. timsah bizi yermiş gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Sen hiç tavuğun yüzünü yakından baktın mı? tavuğun yüzü de çok çirkin. Neden şimdi tavuğa baktığın zaman pis demiyorsun da timsah? Tavuktan, yani da, da tavuktan meymeni... değil ama horozdan korkarım. Korkmak ayrı bir şey. Timsahtan da kork. Ama timsah pis demek biraz pis, ben şey. Pis yani pislik demek. Yani her an öyle, pislik öyle diyorum. Ben anlıyorum Zaten adama pislik her an pislik yapabilecek şey var. Horoz sadece yüze bakarak karar veriyorsak Hı. horoz da en pis hayvan ya horoz kaz bunlar tıslayan hayvan mı olur? O i̇ki ayağı üzerinde yürüyüp tıslayan hayvanlar ama yani şimdi böyle böyle olmaz yani timsah evet. yıllarca bizi böyle dayatıldı abi. Ne timsahlar var yani? Tabii milyonlarca yılda. Kendi halinde şimdi gücünde. Ben hiç şey timsah da görmedim. E, timsah yok dostu timsah da Biliyoruz görmedim. Biliyoruz ki. Aslında var yani o öyle de şey değil. Adam mesela öyle eğitilenler var kafasını adamın kafasını Hiç, şey yapmıyor. Işte o aslan yapıyor onu. Timsaha öyle bir eğitim veremiyoruz. Kafayı sokarsam ısırırım abi diye. Hayır, adam koyuyor. yapıyor ya, öyle açıyor ağzını kafayı sokuyor sonra çekiyor. Lap diye kapatıyor tam zamanında. Ben aslanda gördüm bir tek. Yok timsahta da var da. Onun niye yapıyor timsah abcısı? Timsah abcısı yok ya normal. Gösteri mahiyetinde. Ha, gösteri gösteri mahiyetinde Tim, yapıyor. Timsah muma çevirdim. Ona göre demek Hesabını istiyor. size bırakıyorum sizi nereye çevirdim Ki bak bu hayvanlar kaç milyon yıldır böyle takılan hayvanlar yani geçmişten günümüze. Evet, bir de dinozorların akrabası diyor. Yani akrabası olan birkaç tane hayvan var. Bu kadar milyon seneyi bu hayvan tişört olayım diye geçmedi yani. O da bak haklı. Yani. Yani, yani sen bu kadar milyon yıl idare. Tişört olayım çanta olayım. Senin 5 o... katın 10 katın hayvanlar sapır sapır dökülsünler. Yani. Yani. Değil ben mi? kaldım. Ben Dinozorlardan kaldım. bir ben kaldım. Ecdadımla övünüyorum falan filan. Diye Adam şey ecdadıyla de tam övünce noktada bugün t-shirt noktasına geliyor. Bir de t-shirt yani en basit günlük kıyafet. Evet. Yap güzel bir mont, kemer, çanta. <gülüyor> Bak onlara hissesi çıkmaz demiştim ben. Ama t-shirt olunca... Sen t-shirt'e mi karşısın yani? T-shirt de bir ayıp. Bence her şey timsaha karşı her şey ayıp ya. Sadece... Ben utanırım ya bir hayvanın karşısında senden tims, şey yapacağız, çanta yapacağız, kürk yapacağız. Demeye utanırım. Bırak onu yapılmış halini görmeyi. Öyle bir aile terbiyesi <gülüyor> almış biri. <yüreğimiz> Sırtay. <gülüyor> Halit er geçten sonra oktay demişti. Aile 91 bin lira. 91 bin lira değil. İyi ya. güzel. 91 bin 500 dolar. 167 dolar. bin lira. O seni şey çifte söyle. Bu 5 milyonu çarçur falan filan. Son bir tişört yani, alaydık iyi <gülüyor> demiş. O tişört de Cerrah iyiydi. Gerard e, biliyorsunuz kendisi Rus vatandaşlığına geçti. Rus e, aktör diye artık şey yapabilir miyiz? Yani ismi biraz Fransız ama olsun yani Rus aktör. Depardio diyoruz biz ona Cepardio. kısaca. Depardio'nun başına olaylar olaylar. Ne olaylar e, ne mo olaylar? Motor almış. Motör. Motor. Motor mot demiş daha ya. Daha doğrusu Fransa'da <gülüyor> motörü varmış bunun. İşte cross bu diye bağırıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Deppe'ye çıkarken. <gülüyor> Aa, Fransa'daki, e, Paris'teki e, motoru e, maalesef çalınmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Şöyle söyleyeyim Bey, Önce bir geçmiş stoklu şey olsun. Stoklu çalıştığı için Cerahri Depardiyo. Çünkü her şeyini de götürememiş Cerahri parlıyor, biliyorsunuz. E motoru yani. nasıl götürsün motoru ya? Paris'teki motoruymuş yapmış <gülüyor> yapmışlar yoksa. Paris'teki <gülüyor> motoru. Ya zaten çok olaylıymış o motor. Ee, kaz kazaya karışmış. Daha önce Paris'te kazaya karışmış. Hmm. Ee, ondan sonra alkolü orta olduğu ortaya çıkmış cepardiyonun cepar cepar alkolü tahsüs olduğu bir an yok diyorsun. yok yani o zaten hemen sabah kalkıyor ilk iş o diyor biraz diyor pis diyor. Lan, ne yapıyorsun lan De falan biz daha... cepardiyoyuz oğlum diyormuş valla şakır şakır takılıyor adam ne yapsın ondan sonra e, kaza yaptığı bu motoru maalesef ki <gülüyor> çalmışlar <gülüyor> <gülüyor> şöyle diyelim sevgili dinleyiciler çalmış <gülüyor> <On> <gülüyor> sonra, <gülüyor> hiç, hiç bulunamıyormuş şu anda motoru Özür <gülüyor> dileriz de sevgili <gülüyor> Polise falan da gidilmiş ama Gidilmemiş, maalesef. Deriz. Maalesef. <gülüyor> <Sonuçta> büyük <tüale gülüyor> parçalamışlardır onu. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tupurası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir çarşamba sabahındayız. Tatlı yağmurlar bekleniyor ama bahar günlerinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım sizlere. Ve yine müjdelememiz gerekiyor. Çok az kaldı. Modern Sabahların özel bir Nisan şakalla şaka özel bölümü. Çok heyecanlıyım ben ya. Benim bir Nisan güzel Pazartesi geliyor? Pazartesi geliyor. Pazartesi'ye Pazartesi değil mi? Hı -hı. O harika. Çok harika. heyecanlıyım. Sevgili dinleyicilerimize de söyleyelim hazırlansınlar. Şakalarını hazırlasınlar. Benim çok güzel bir kolum kırıldığı şakası var. Hadi ya. Ne oldu? Bayağı bir korkacaksınız yani kolum kırıldı diye. Onu hazırladım. Falan yapacağım. Tabii şaka olduğu ortaya çıkacak ama o sıraya o zamana kadar sizi öttüreceğim. Benim o güne yani madem böyle büyüklerini tabii söylemiyorum ama ufak bir şey vereyim. O gün yayına gelmiyorum. Şakan var benim. Hadi canım Bugün gelemiyorum ya abi ben de falan şeydi, Böyle bir, bir şakan var Güzel bir şaka O sırada paniğe kapılacaksınız Başka Allah. bir radyodan bir arkadaş var Onunla yer değiştirme Öyle bir şey Biz şaka. stüdyoya girmeden önce mi? Yok işte biz orada stüdyoya gireceğiz Onlar da burada stüdyoya girecekler Mikrofon da değiştirebiliriz dinleyicilerimize bir şaka olarak O da hoş olabilir Herkes farklı bir mikrofonla Mesela Oktay B stüdyosu yani geliyor Ama <gülüyor> <gülüyor> <Bu da> ya şimdi <gülüyor> sürpriz Bu ne abi? Ay, şimdiden şimdi daha şakaları Vallahi, düşünmek, planlamak şakanın kendinden daha esprili aslında. 28 29 yani perşembe cuma yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Bir şey kalmadı. Biraz daha yatacağız, kalkacağız sonra. Bir, bir daha olacak. Olacak, kalkacağız. <gülüyor> Sonra, sonra e, şey olacak. YGS'de hatalı soru iddiası var. Çıktı ha, mı gene? Hemen söyle çıkar çıktı. hatalı, hatalı olsun da şifre olmasın. Boşver. Gene çıktı mı diyorsun da yani. Ölse bu sene de... şey dedim Allah lütfen bu sene becerelim bu sene becerelim falan dediler mi acaba? Bu sene becerelim bu sene de becerelim demiş şey olabilirler. Tabi her sene başarılı. Yani her sene. Sen ÖSYM. ne de, ne diyorsun? Ee, şimdi matematik. Hemen mı? Hemen sor. sor. Abaküs sorusunu hatırlıyor musun Fahir? Abaküs sorusu. Tabii ki hatırlamam mı? Yani hatırlıyorum. Abaküs'ü hatırlıyorum da soruyu hatırlayamadım Oktay'cığım. Bilmiyorum matematikte 30. soru. Yok mu bugün çıktı? YGS soruları? Dün mü çıktı? Ne zaman çıktı Oo, bu YGS o, sen soruları? sen yoksun diye sorulara hiç bakamadık Fahir. Bakamadık. Falan. A, Pazartesi günü çıktı ya. İşte hep benim olmadığım zamanda denk getiriyorlar böyle. Sorun bana. Ben hatalı mı değil mi zaten söylerim Abacus yani. Abaküs sorusunun doğru cevabını C seçeneği olarak tespit etmişler ama... Kalp ee, D seçeneği. ÖSYM yemeğinin cevap anahtarında doğru seçenek A olarak. Ha. Yani yanlış işaretlenmiş. Hatalı. Hatalı hatal değil dimi? Vay. Demiş şöyle. Be, be. Oh be. Oh, tam, yani az daha ya, var ya. Hallederiz falan demişler. Güzel. Şimdi LYS. Şimdi LYS'ciler düşünsün. Şimdi LYS zamanı. Bugün günlerden LYS. <gülüyor> Kimse benim yüzüme bakmıyor sevgili <gülüyor> Herkes ben gazetelerine bakıyor <gülüyor> stüdyoda. Bakıyor da. Kafalar de, eğik. Bir de elimi kolumu kaldırarak yapıyorum yani bu esprilerimi. Hesabını size bırakıyoruz. Evet. Buyurun Fahri Bey. Neye buyurayım ya? Oraya koku basmış. Geç onu. Ehliyet sınavında yeni... Orangutanlar rengi dar etti. Buna isterseniz bir hayvan haberleri bugün bakıyoruz bir coşkulu şekilde verin. <gülüyor> verin tamam ünlü haberlerimiz yok. Hayvan haberlerine geçelim. Ee, Tayland'da özel bir hayvanat bahçesinde boks gösterisi yapan iki orangutan isteyicileri keyifli anlar yaşattı. Nasıl keyifli an olabilir? Yani? Kavga mı etmişler? Ya kavga Yoksa değil Yoksa gösteri amaçlı mı? Yo, Bence o... senin timsahtan tişört yapmaktan daha vahşi bir hareket o. İşte onu söylüyorum. Gariban orangutanları bir de bunlara laf taşıyarak şey yapıyorsun. Ben yani çocukluğumda yaptığım şey. Orantısız güç diye bir şey var timsah yaptığın tişörtte ya. Bu, ateş... Bu adamlar da birbirlerine, birbirleriyle vuruşuyorlar. Abi ama yani bunlar normalde ver bunları Hayır, ortamına yani. takılırlar kardeş kardeş. işte Yok, kendi kendine kavga işler kavga içler. Içler canım. Söyle... O, öyle değil mi? Ben Söyle... öyle Ringte kavga ediyorlar. Ringte canım. kavga ediyorlar da. Şu... Aa, Orangutanlar üstünde yapılan bir şey deneyi var. Böyle çok duymuşsunuzdur siz bunu. Böyle bir ee, şey koyuyorlar ortaya. Bir muz koyuyorlar. Bir maymun topluluğu Orangutan topluluğunda. Hı -hı. Ondan sonra... Ee, muzu almaya giden birisi olduğunda bunlara tazikli suyla şey yapıyorlar. Ee, ne diyorlar? Islatıyorlar. Ondan sonra e, dışarıdan yeni bir orangutan koyuyorlar bu popülasyona. Bu Aha. olaydan haberi olmayan. Ondan sonra <gülüyor> sonra tekrar muz konuyor. hiç kimse hareket etmiyor ama bu yeni gelen orangutan saf ya. Aha. Bu hemen bir koşturuyor muzu alayım diye. Diğerleri bunu yakalayıp bir ağzını burnunu kırıyorlar. Başına iş gelmesin diye. İyi, iyi niyetle yapıyorlar ama. onun Herkes ıslatıyor. Ha, Sonra şey, yavaş yavaş. Senin geri zekalının yüzünden hepimiz ıslanacağız e, diye. Hepimizi nazikli suyla yapacağız diye. Zaman içerisinde bu olayı yaşayan bir orangutanı eksiltti eksiltti. O olayı yaşayan hiçbir orangutan kalmıyor. Popülasyon Hı -hı. içerisinde. Fakat yine muz konduğu zaman bu orangutanlarda böyle bir yer. Muza <gülüyor> ağzını burnunu kırıyorlar yani. Öyle bir durumları var. Pek de böyle şey değiller aslında. Senden benden farkımız yok Oktay. Ama yani şimdi orada tazlikli su var sonuçta. Olaylara bulaşma diyor. Olaylar olaylar tabii ki yani. Ben e, hayvanların dövüştürülmesi zamanında ben plajda şey yapıyordum. Ateş karıncalarının kafalarını tokuşturarak birbirleriyle, birbirleriyle kavga getiriyordum. Ve yani e, şimdi hatırlayınca çok key, utanıyorum yaptığım. Niye? Keyifli an yaşamıyor muydun? İzledim <gülüyor> diye o zaman çocuktum. Sonra o keyfi başka şeylerden yaşamayı Öğrendik öğrenince de. karıncalar da rahat ettiler. Yani durup dururken karınca orada herkes ekmeğinin peşinde. Yuvama ekmek götüreyim karınca araya karın şey, karıncanın gözüne gireyim falan derken. Birisi tutuyor kafasını tokuşturuyor. Yani ben hatırlıyorum, o da anlamıyor ne olduğunu. Ben hatırlıyorum. O, o bana o anısını sen İtalya derken uzun uzun anlattı geçen o hafta. O çok travmatik geçmiş. Bir şey mu? olmuş. Bunu da, bunu ergenç Elini yani benim yanımda prens gibi yaşamıştır. Elinin üstüne oturuyormuş yarım saat falan. Ondan sonra karıncaları öyle tokuşturuyormuş. <gülüyor> Başkasının eli gibi olduğu için daha zevkli oluyormuş. Sonra sonra vazgeçmiş o oyundan. Vallahi neler neler ya. Şu an doltanarak yani. açıkladı zaten. Çok ayıp şeyler. Tayland'da çok çok, çok ayıp şeyler yaşanıyor. Hakkı. Çok ayıp şeyler Çünkü yaşanıyor. bu hayvanlar da spor anlayışı yok ki ölümüne girişiyorlar yani. Yani elinin ayarı yok bir de. Ha yani şey spor anlayışı demeyelim. Bizde de bazen spor anlayışı olmuyor da elinin ayarı yok. Ben bunu vurursam ne olur ne biter diye bir ikinci şeyini düşün. Türkiye'de bir horoz dövüşü var galiba. Hala deve de, güreşi de var. Deve, deve güreşi de var. Deve güreşini turistik olarak yapıyorlar bir de. Yani şey gibi. Turistik olmayanı da var ama. Yani temaşa temaşa şey mi? Şey underground demek, demek de ve ya yani e, under o debek yok etkinliklerde işte, falan. Şey turistik de değil mi o? Turistik Hayır, değil turistik ama ya, o kendi yani iç eğlizmedir. Şey, şey şu hani seyirci açık bir de bu mesela horoz dövüşü yasak. Bir yerlerde insanlar getiriyorlar kumar oynamak için falan kullanıyorlar bunu. Ya Başka hayvanat bahçesi köpek onlar, dövüşü horozlu, şey var. için ya. ya. Köpek dövüşü de mi var? Var. Türkiye'de. tabii ya, var olmaz canım olmaz mı? Olmaz mı? Ne dövüşler var? Neler neler. Yani bize bir dinleyicimiz hatırlar mısınız? Şey ne kadar güzel açıklamıştı hayvanat bahçesinin e, 2000'li yıllarda hayvanat bahçesinin ne kadar aslında saçma bir şey olduğunu. Hayvanat bahçesi teknolojisinin yani bu kadar gözleme fırsatı varken hayvanları görebilme, kendi doğal alanlarında görebilme değil ki böyle ring kurup şey yapmak. Yani. yani fersah fersah geride bir şeyden bahsediliyor burada Vay yani et. 100 sene önce internet yok bir şey yok çok istiyorsan açarsın bakarsın belgeselde en kralını evinde rahat rahat ortamında seyredersin yani. Durum, çok, çok meraklıysan seyreden. yani peki bir şey soracağım bizde Hı. şey var mı dövüş Ya yani insan dövüşü bayağı yani şeyden Under biliyorum kuzey ve güneyden Hı. öyle bir şey gerçekten var mı biliyorsun. underground mı diyorsun vardır abi ikisi vardır Vardır. Daha önce zaten şeyde de vardı ya bu Esat şeyde de şey Harun'un hani hatta dövüşçü Aha, olduğu doğru. bir şey vardı. Var galiba yani. Var, var, bu... var gibi geliyor bana kesin e Esat varmış. Esat kahvelerinde mi? Eski ton balıcı kahveleri dövüş kahvesi mi oldu? Nerede onu bilmiyorum ya. Ya ben sokakta gezerken de hiç öyle şeyli bir adam da görmüyorum yani. ağzı yüzü şey olmuş. Böyle hani hani ne oldu abi bir şey mi oldu? Yok ya düştüm diyecek falan. Demek ki doğru yerlerde geziyorsun falan. <gülüyor> yani Geziyor. bu da herhalde en güzel bir açıklama gibi geldi bana. İspanya'da evet, Barcelona'da... tatil yaparken cep telefonunu çaldıran e, Georgina Barancetti. Bu sabah da sen hakikaten çok çaldırma e, haberlerine bakıyorum. Hırsızlık haberleri sende. Hayvanlarda ben de. Georgina panik içinde kaç. 45, 4, 23, 23 tabii. İlk defa parantez için dikkat ettiyseniz. Georgina zaten yeni nesil isimlerden. Doğru. Yani şey gibi. Berk Steyn gibi. Yani gibi. Gibi. Yirmi bir ee, bin sterlinlik fatura gelmiş. Yani telefonlu. 58 bin telelik fatura gelmiş. Uçağa binmeden önce e, telefonu çaldırmış. Uçağa binmiş neyse artık falan diye. Ondan uçaktan sonra. indiği anda şeyi mi bulmuş? Faturayı mı bulmuş? Hemen olursun? uçaktan iner inmez bloke ettirmiş telefonlu hattını. Ee, ama Aradan sevilsine. alaysa Artık bir durum olmuş Barcelona İngiltere ne kadar ya Barcelona Londra... İngiltere arası da çok da değil Birkaç saat tutar ya Artık abanmışlar demek ki Neye abandılarsa kadar... Nereye aradılar zaten Avrupa'dasın yani ya e, İtiraz üzerine daha sonra Faturanın tamamı iptal edin <gülüyor> <gülüyor> Bunu bilseydik hiç vermez Tüketicinin nokta ya Ne dönüştü bir anda <gülüyor> Başka iptal edilmiş ödemeyecek yani. Georgina'nın tanıdıkları paniğe kapılmasın. Başka bir durum yoksa ben size çok güzel reklamlar... Yüzünü sanırım. sakladı ev sahibi oldu. Onu da vereyim mi? Tüketicinin oktay Vallahi. abisi olarak. <gülüyor> Onu da vereyim ya? Ver, hadi ver, ver. Yolda kadar... gördüğü bir dilenciye para vermiş bir Sara. Hı -hı. Parantez içinde... E, 27. 25-30. <gülüyor> <gülüyor> dilenciye para vermiş. Ertesi gün ya daha doğrusu bozuk para diye vermiş... Hmm. Yanlışlıkla vermiş yani Vermişsim diye anlatmış Sara yani öyle evet. ifade edeyim Ertesi gün elmas yüzüğün parmağında olmadığını fark edince Hemen e, Billy Ray Harris yani dilenen kişinin yanına gitmiş hı hı. Böyle sonra, böyle demiş ben sana dün bir para verdim O sırada dedim acaba yanlışlıkla yüzüğümü vermiş olabilir miyim? Çünkü ben biraz geri zekalıyımdır da demiş Sonra e, Sara Billy'yi görmüş Bili Dilenci kadını görür görmez hemen cebinden çıkarmış. Ben de iki gündür sizin geri dönmenizi bekliyordum diyerek çıkarmış ve o yüzüğü vermiş elmas. Ev sahip Şeyine. olma kısmı. Sonra yıllar sonra Sara tekrar kooperatime <gülüyor> Morg <gülüyor> girmiş. Morg Morgus'a girmiş mi? ve oradan mı? Şöyle olmuş şöyle söyleyeyim. <gülüyor> ee, çok mişmiş diyorum ama gerçek bululanların hepsi gerçek. Milliyet göstermek için Harris adına bir internet sitesi açmış. Harris dediğim bili. Yani Hı dilenci yani. adına bir internet sitesi açmış. Sara ve inanır mısınız 100 bin dolar toplamış. <gülüyor> ne kadar güzel. Yani bu şeyinden dolayı. Ve bu eşsiz kişinin de bir evi olmuş. Umarız programımızın bu sabah ne kadar komik olduğunun dinleyicilerimiz de farkındadır. Yani Ama bir dakika hikaye son, ki, son, son haberdeki yüz bin dolar vurgusunun tadını alabiliyorsanız modern sabahlar bu zaman. Sabah. <gülüyor> <gülüyor> yani e, bir ev sizin evi, evi olmamış evi olmuş. Modern sabahlar modern sabahlar. Modern, sabahlar. Modern sabahların sona geldik. Yarın sabah yeniden buluşacağız sevgili dinleyiciler. Güzel bir perşembe sabahını sizlerle paylaşacağız. Güzel hemen sonra Fulya burada. Hoşçakalın. mükemmel bir gün olacak.